Allahu venesta ve Billahe min Şeytanir ve nestaiinuhu ve nestafiru ve naouzu min ve min syyat-ı ve men yudli falahadile. Ve en la, vahdehu, la ve tehu la Ve ve rasulu. Amma bat. hadis-i kitab ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muhtesetuha ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin fînner. İli emretmek ve kötülüğü yasaklama hususunda A'raf suresinin 164. ayetinden 166. ayetine kadar olan bölümde Allah azze ve celle İsrailoğullarının cumartesi gününde kendilerine çalışmanın haram kılındığını e, ve bu yasağı deldiklerinde alimlerinin durumu, o toplumun durumu hakkında bilgi yer veriyor. Buradan çıkarılması gereken önemli dersler var. Bugünü Allah Azze ve Celle onlara ibadete tahsis etmelerini emretmişti. Bu sebeple onlar da bugün de yani cumartesi gününde dünya işleriyle uğraşmadılar. Fakat bir kasaba halkı deniz kenarına giderek konakladı ve Allah'ın emrine muhalefet etti. Cumartesi günlerinde balık avlamaya başladı. Kasabanın diğer halkından bir grup onları bu yaptıklarından menedip kendilerine öğüt verdiklerinde üçüncü bir grubun Şöyle dediğini bize naklediyor Kur'an-ı Kerim. Allah'ın kendilerini dünyada helak edeceği ve ahirette çetin bir azap ile cezalandıracağı bir kavme ne diye öğüt veriyorsunuz? Vazeden eden ıslahçıların cevabı şu oldu. Rabbinize özür dilemeye yüzüm, yüzümüz olsun için bunu yapıyoruz. Umulur ki sakınırlar. Araf suresinin 164. ayetidir bu. Burada Kasaba halkının üç gruba ayrıldığı bildiriliyor. Birinci grup Rabbinin emrine isyan etmiş ve Allah Azze ve Celle'nin yasaklarını çiğnemiştir. İkinci grup isyankar gruba öğüt vermiş, işledikleri haramlardan dolayı onları vazgeçirmeye çalışmışlardır. Üçüncü grup ise Allah'ın emrine itaatten ayrılmamış ama isyankar zalimleri men etmeye çalışmamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de devamı, aynı ayetin devamında şu şekilde ifade ediliyor. Vaktaki onlar artık yapılan vaazları, nasihatleri unuttular. Biz de kötülükten vazgeçirmekte sebat edenleri selamete çıkardık. Zulmedenleri ise yapmakta oldukları isyan ve günahları yüzünden şiddetli bir aza bile yakaladık. Bu suretle onlar serkeşlik ederek yasak edileni yapmakta ısrar edince... Kendilerine hor ve zelil maymunlar olun dedik. Bu ayette de, bu iki ayette de Allah Azze ve Celle şu iki önemli hususu açıklıyor. Birincisi, azan ve isyan eden bir toplumun muhakkak Allah'ın azabına çarpılacağı. İkincisi, öğüt verip münkeri yasaklamaya çalışan toplumu da Allah'ın koruduğu ve koruyacağıdır. Şüphesiz ki Allah Teala bir toplumu cezalandırınca marufu yani iyiliği emredip kötülüğü yasaklamaya çalışma farziyetini hakkıyla ifa edenler, yerine getirenler kurtulacaktır. Bu ayetten anlaşılana göre bu anlaşıl bu ortaya çıkmaktadır. Kur'an-ı Kerim cumartesi günü hürmetini, o günün haramlığını çiğne çiğnemeyen ve bu günahı işleyenleri men etmeyen üçüncü grubun Kendisi işlemese de Günah işleyenleri Allah'a isyan edenleri men etmeyen Üçüncü bir grubun durumunun Nasıl olacağını bize açıklamamıştır Alimlerden bazısı Bu grupta aynı şekilde Kurtulan gruba dahildir demişler Bir kısım alimlerde Bu grup cezaya çarptırılan Grup gibi Allah'ın azabına uğradı Demişlerdir Bu son görüşü Marufu yani iyiliği emretmeye ve münkeri nehyetmeye gücü yetenlere işaret eden hadis-i şerifler desteklemektedir. Hadiste bir toplum görevlerini ihmal ettiği zaman Allah'ın hakkında takdir ettiği azap kendisine isabet edecektir buyruluyor. Allame Şevkani Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Marufu emredip münkeri nehyetmeye ehil olan herkes Allah'ın hüccetini ayakta tutmayı üstlenmez. ...ve Allah'ın kullarına tebliğ etmeyerek bundan yüz çevirirse... ...o kimse içinde yaşadığı toplumun... ...Allah Teala'ya karşı işlediği günahların hepsinde ortak olmuştur. Dünyada ve ahirette içinde yaşadığı toplumdan önce azabı hak etmiştir. Tıpkı Musa Aleyhisselam tabilerinden... ...Cumartesi gününün kutsiyetini ihlal edenlerin kıssasında olduğu gibi... ...Allah Teala... Marufu emredip münkeri terk edenleri gazabıyla azap ederek bize örnek veriyor. Allah azze ve celle günah işlemekle haddi aşanların işlediklerini işlememekle beraber bu isyana katılmamakla beraber onları aşağılık ve maymunlar, aşağılık maymunlar ve domuzlar olarak vasıflandırıyor. Çünkü bu vasfı taşıyanlar Allah'ın ücretini insanlara anlatmaktan İyiliği emredip kötülükten yasaklamaktan kaçınmışlar ve susmuşlardır. Sonuç olarak günah işleyenle onu işlemeyip işlenmesine rıza gösteren, Allah'ın yasaklarının çiğnenmesine çiğnenmesi halinde ses çıkarmayıp susan ama bu suskunluğu rızadan kaynaklanan kimseler arasında hiçbir fark olmadığı gibi, işleyenle buna razı olan arasında hiçbir fark olmadığı gibi İçinde yaşadığı toplumdan bu günahı bütünüyle yasaklamaya gücü yetmemekle beraber. isterse bu günahın işlenmesine rıza göstermesin, yine de bu münkeri yasaklamayı terk eden kimse arasında da fark yoktur. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde hak ile batılın mücadelesini pek çok kez Allah Azze ve Celle anlatmıştır. Bu da gösteriyor ki, Hakka davet etmek hususunda insanlık iki gruba ayrılmıştır. Birincisi, ümmete her merhalede muhalefet edip aşırı gidenlerdir. Diğer grup ise, kalpleri ve düşüncelerinin derinliklerinde depresyonlar meydana gelen, bu depresyonların amel ve düşüncelerine yansıdığı insanlara sevgi ve samimiyetle yaklaşan, kainatın Rabbi olan Allah için ölüm kalım mücadelesine sahip olup çeşitli zorluklar ve meşakkatlere katlanıp, bu uğurda son derece gayret gösterip bunları eğitmekle kendilerini sorumlu sayan ihlaslı gruptur. Fakat bu konuda olan grubun durumu pek uzun süresi sıhhatli devam etmez. Yükselen ışık yavaş yavaş sönmeye mahkum olabilir. Yani yapılan ihlaslı çalışmalara menfi, olumsuz propagandalar, propagandalar gölge düşürür. İhlaslı kişilerin yaptıkları bu çalışma Günümüzde ister dünya Müslümanlarının siyasi, sosyal ve hukuki sorunları olsun ister ekonomik bağımsızlıkları olsun daima Allah'a isyanda azgınlık edenlerin emrinde olan ve emperyalist güçlerin kendi arzular doğrultularında şekillendirilen bir gerçektir. Yani Allah'a davette mutlaka bu tür engeller, olumsuz propagandalar ile oluşturulan engeller karşımıza çıkacaktır. Nihayet münafıklar ihlaslı müminlerin çalışma sahalarına nüfuz ederler. İslami görünümleri korumakla beraber, Müslüman olduklarını söylemekle beraber, inananları Allah Teala ile bağlantı kurmadan uzaklaştırmaya çalışırlar. Allah Azze ve Celle, peygamberlerinde, Allah'ın selamı onların üzerine olsun, bazılarını zikrettikten sonra şöyle buyuruyor. İşte bunlar,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 Meryem suresinin 59-60. ayetleri. Bu ayet-i kerimede geçen bu nesil yani kötü nesil hak daveti rezilce ve utanmadan çağırıyorlardı. Fakat çoğu kez böyle bir neslin varlığı İslam ümmetine karşı mücadeleci hasımlardan daha tehlikelidir. Sadık müminlerin böylelerine ıslaha çalıştıkları başkaları üzerinde bıraktıkları kötü izlerini silmek için gayret sarf ettiklerine zaman zaman tarih şahitlik etmiştir. Böyle bir neslin varlığından acı duymayan, imanı kendisini harekete geçirmeyip bu neslin ıslahına ve değişmesine çalışmayanların imanı çok korkunç bir tehlikededir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Benden önce Allah'ın bir ümmete gönderdiği hiçbir peygamber yoktur ki, o peygamberin ümmetinden havariler ve sünnetine tabi olup emrine uyan ashabı olmaz. Kısa şu ki, Sonra onların ardından, Yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıkları şeyleri yapan bir nesil geldi, kötü nesiller geldi. İşte kim bunlara karşı eliyle mücadele ederse, o mü'mindir. Kim onlara karşı diliyle mücadele ederse, o mü'mindir. Ama bun, e, kim onlara karşı e, kalbiyle buğz ederse o mümindir. Bu da imanın en zayıfıdır. Bundan ötede iman yoktur buyurur Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İmam Müslim bunu sahihinin iman babında, iman kitabında rivayet ediyor. E, emrolunmadıkları şeyleri yapan kimseler kısmı dinde bidatler ortaya koyanlar yani Allah ve Rasul tarafından kendilerine herhangi bir emir verilmedi halde kendilerinden Allah'a yakınlaşma yolları ihdas edenler ee, yapmadıklarını söyleyen kimseler ise bunların ihlastan uzak nifak bir nifak bir sıfat nifaktan bir sıfat üzere hareket ettiklerini ifade ediyor ahlaken çökertilmiş bozuk bir toplumda yaşayan kişi eğer Salih bir insan ise ayağının kaymasından korkar. Toplumu itham etmeden önce kendisinin ayağının kaymasından korkar. Böyle bir tehlikenin yok edilmesi için tek çıkar yol vardır. O da kişinin sahip olduğu tüm güç ile içinde yaşadığı topluma karşı mukavemet göstermesi, şer ve rezilliğin karşıtı olan hayra ve fazilete davet etmesidir toplumun bünyesindeki yaraları kapatmaya ve üzerindeki gafleti atmaya çalışmasıdır. Aksi takdirde yapacağı en ufak bir ihmalkarlık, bu toplumun etkisinde kalması ile kendisini değiştirmesine sebep olur. Yani, inandığı gibi yaşamayan, yaşadığı gibi inanmaya başlar diye e, ifade edilen sözün kapsamına girer. Şüphesiz ki, Beyinsiz takımın karakteri iyilere etki eder. İyiler de kendilerini fesattan kurtaramaz hale gelir. Çoğu kez insan bu beyinsiz takımın sözlerini dinlemediği halde inanır. Faydasız nasihatlerine ve geride eser bırakmayan hatıratını yad etmeye bile meyleder. Böylelikle eyyancı bir anlayışa sahip olur. Toplumu ıslah edici çalışmalarını terk eder, ümitsizliğe düşer, böyle de bu şekilde de kendisinden başka kimseye zarar veremez. Zararı ancak kendisine olur. Bir insan münker önünde hezimete uğrayınca onu ortadan kaldırmaya yönelik çalışmadan da yüz çevirir. Artık kalbinde nefrete yer kalmaması, kazandığı kötülükten uzaklaşmaya çalışmaması normal bir hale gelir. Nihayet bu kötülüğü işlemeye alışır ve çıkmaza girince de çıkmaza girinceye kadar tedrici olarak bu kötülüğü adet edinir. Halbuki bundan daha önce bundan şiddetle nefret edip tiksinmekteydi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam İsrailoğulları arasında günah ve isyanlar işlenip yayılmaya başlayınca salih kişilerin bu günahları hoş karşılamadıklarını haber verir. Fakat bu salih kişiler onların işledikleri münkeri gördüklerinde susmamaları için herhangi bir engel de görmediler. Sonra onlarla aynı yerlerde birlikte oturdular. Seni benli olup birbirlerine karıştılar. Halbuki günahlardan nefret ettirmeye iten bu tür davranışlar aslında bu tür bir hassasiyet müminin sahip olduğu bir fazilettir. Müminlerin kalplerinden bu fazilet silin, silinmiştir. Artık aralarında münkeri yasaklamaya çalışacak bir kimse kalmamıştır. Böylece Allah'ın rahmeti onlardan uzaklaşıp lanetine uğramışlardır. Ebu Davud'un rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İsrailoğulları arasında bozgunluk şöyle başladı. Bunlardan birisi günah işleyen diğer birisine e, rastlar onunla karşılaşır. ve adam Allah'tan kork. Yapmakta olduğun işi bırak. Zira o iş sana helal değildir der. Ertesi gün yine adama aynı halde rastlar. Böyle olduğu halde o adamla yiyip içmekten ve onunla düşüp kalkmaktan çekinmezdi. Onlar öyle yapınca Allah Teala bunların kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrailoğulları içinde kafir olanlar isyanları ve Allah'ın ceza sınırlarını aşmaları yüzünden... Davut ve Meryem oğlu İsa diliyle lanetlendiler. Onlar yaptıkları günahlardan birbirini men etmeye uğraşmazlardı. Bu ne çirkin bir şeydir. Bunlardan birçoğunun kafirleri dost tuttuklarını görürsün. Onların nefisleri kendilerini ne fena şeye, Allah'ın gazabına götürdü. Onlar azapta daim kalacaklardır. Bunlar Allah'a, peygambere ve ona gönderilen kitaba inanmış olsaydılar... Kafirleri dost edilmezlerdi. Fakat onların çoğu fasıktırlar. Mealindeki ayeti okudu. Sonra şöyle buyurdu. Hayır ya iyiliği emreder ve kötülükten yasaklar, zalimi zulmetmekten men eder, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Yahut Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir sonra sizi de İsrailoğullarına lanetlediği gibi lanetler. Kur'an-ı Kerim'in İsrailoğullarının alimleri ve idarecilerini şiddetle kınamasının sebebi Allah Teala'nın bu millete ümmetin ıslahında yüksek bir görev sorumluluğunu yüklemesi fakat onların ise bu sorumluluklarını edada kusur etmeleridir. Sonuçta gözlerinin önünde Allah'a isyan eden insanlar gördükleri halde ses çıkarmamaları, başkasının hukukuna tecavüz edip helal ve haram arasına ayırmamaları ve kesin tavır takınıp batılları değiştirmeye çalışmamalarıydı. Allah Azze ve Celle Maide suresinin 62-63. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Onlardan birçoğunu görürsün ki günah işlemekte, düşmanlık yapmakta ve haram yemelerinde birbirleriyle sürat koşusu yaparlar, yarış ederler. İşlemekte oldukları şey elbette ne kadar kötü. Bari alimleri, fakihleri onlar günah söyleme, söylememelerinden... Ve haram yemelerinden vazgeçirmeye çalışsalardı ya. Herhalde yapmakta oldukları bu sanat ne kadar kötü. Fahrettin Razi bu ayet hakkında şöyle diyor. Şüphesiz ki Allah Teala İslam ümmetinin ehli kitaptan uzak kalmasını istemiştir. Çünkü onlar sefil ve alçakları halkı günah işlemekten men etmediler. Yani bu onların... ...değişmeyen tabiatı haline geldiğinde... ...ehli kitaptan İslam ümmetinden uzak kalması... E, ...İslam ümmetinin ehli kitaptan uzak kalması istenmiştir. İşte onların bu tutumu bize... ...münkeri nehyetme görevini terk edenlerin... ...bizzat onu işleyenin makamında olduğu... ...gerçeğini göstermektedir. Allah Azze ve Celle az önce okuduğum bu ayette bunu... E, ...ifade ediyor... Kur'an-ı Kerim'de münkeri terk edeni, onu işleyenden daha şiddetli olarak kınamıştır. Münkeri yasaklamayı terk edeni, onu işleyenden daha şiddetli bir şekilde kınamıştır Allah Azze ve Celle. Maide suresinin 62. ayetinde, Ya'melun ifadesi kullanılmışken, ee, bu ayette e, münkeri işleyenler zikrediliyor, yamelun yani amel edenler bu ifadeyle. 63. ayette bir sonraki ayette ise alimlerin yani bu münkeri değiştirmeyen alimlerin bilen kimselerin münkeri işleyenlerin bu yaptıklarından vazgeçilmesi istendiği e, haber verilmekle birlikte münkeri yasaklamayı terk edenler yasnaun ifadesiyle vertiliyor. Yani onların yaptıkları Yasna'un Sana'a e, fiiliyle e, Açıklanıyor. Bu da yasaklama görevlerini Hakkıyla yapsalardı Toplumda sefil bir grup Türemeyecekti. Anlamına geliyor. Yani Münker'i nehyetmemek Bir sanat olarak telakki edilmekte Ve bu sanat sahipleri Kur'an-ı Kerim'in en yüksek tonuyla bir azarına, itabına maruz kalıyorlar. Kur'an-ı Kerim'in meskur bu iki ayetinde, Mayde 62-63. ayetlerinde, İsrailoğullarının alimlerine yönettiği tenkitte, İslam ümmeti ve özellikle İslam alimleri için bir ibret, bir öğüt ve bir ders sergileniyor. Ayet, görevini yerine getirmeyip, sorumluluklarını yaparken ağır davranmak, Ümmetin ıslahı demek olan bu görevi terk edip bundan yüz çevrildiğinde İslam ümmetinin de tıpkı İsrailoğullarının uğradığı akibet gibi Allah Azze ve Celle'nin gazap ve kınamasına maruz kalacağını teyit ediyor. Şüphesiz ki Allah Azze ve Celle hiçbir kimseye mücerred zatından dolayı düşmanlık beslemeyip yaptığı iyiliklerine karşı buz yapmadığı gibi... E, iyiliklerinden nefret etmediği gibi herhangi bir kimseyi de şahsını sevdiği için günahlarını hoş görmeyebilir. Bu nedenle alimler bu ayette daimi olarak kendileri için şiddetli bir azarlama olduğu görüşündedirler. İmam Taberi alimler şöyle diyordu. Kur'an-ı Kerim'de ulema için bu ayetten daha şiddetli bir azarlama ve bundan daha korkunç bir ayet yoktur demiştir. Bu Abdullah bin Abbas da hak ve ata radıyallahu anhümden rivayet edilmiştir bu açıklama. Nebi aleyhissalatu vesselam bir defasında İsrailoğullarının içtimai yani toplum hayatındaki fesat ve helake uğrayışını anlattıktan sonra ümmetine şunu vasiyet etmiştir. Hayır vallahi ya marufu emreder, münkerden nehyeder, zalimi zulmetmekten alıkoyar, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz. Yahut da Allah Teala kalplerinizi birbirinize benzetir. Sonra sizi de lanet lanetlediği gibi lanetler. Asıl saadet dediğimiz İslam'ın kamilen hayata, hayata uygulandığı, tatbik edildiği ilk asır her açıdan İslam ümmeti için en üstün bir hayat örneğidir. Çünkü bu asır Allah'ın dinine hizmet ve tüm İslami ürünlerin göz önüne gelmesi Gözle görülmesi açısından geçmiş ve gelecek bütün asırların en hayırlısıdır. Yani o asır zaten gerek ayetlerle gerek hadislerle kendisinden sonrakiler için örnek kılmıştır. Akide de, e, fıkıhta, gidişatta, ahlakta her bakımdan o sahabe topluluğu kendilerinden sonra gelecek topluluklar için en güzel bir numune olarak tespit edilmiş. Ve onlardan ayrılığın kişiyi bidat fırkalarından birine, ateş fırkalarından birine sokacağı bildirilmiştir. Allah'a teslimiyet ve tevhidin bu asırda en büyük damgası vardır. Hak onların aslında muzafferidi Batıl kovulmuş, hayır gelmiş, şer sırt çevirip gitmiş. Şeriatın onayladığı her şey katıksız hakim ve her açıdan saf bir haldeydi ve şeriatın onaylamadığı her şeyde solgun ve yenik bir vaziyetteydi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın en yüksek düzeyde İslam'a daveti yürüttüğü gibi bu din aynı şekilde gücümü en yüksek seviyede sarf ederek bu ümmetin ıslah ve eğitimini üstlenmemi de benden istemektedir buyurmuştur. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından uzun bir zamana kadar her şeyden arınmış bu temiz asrın ürünlerinin hayattaki canlılığını muhafaza ettiğine şahit olmaktayız. Sonra İslam ümmetinin binasında birer birer temel taşlarının düştüğü görülür. Diğer bir ifadeyle ümmet asırlar sonra fesat boşluğuna yuvarlanarak o en parlak devresini bitirmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şunu haber verdiği e, nakledilmiştir. Sizin en hayırlınız benim asrımdır. Sonra onların peşinden gelenler, daha sonra onların peşinden gelenler ve onlardan sonrakiler. İmran radıyallahu Rasulullah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi asrından sonra iki defa mı dedi, üç defa mı dedi bilemiyorum demiş. Bunun arkasından da onlardan sonra bir toplum gelecek ki şehadete davet edilmedikleri halde şehadet edecekler hıyanet edecekler, emniyet olunmayacaklar. Yani kendilerine güvenilmeyecek. Vaat edecek, yerine getirmeyecekler. Aralarında şişmanlık zuhur edecek. Bukhari'nin, sahabelerin faziletleri babında rivayet ettiği bir hadis bu. Görülüyor ki, İslam ümmetinin bu birinci asrı için takdir edilen fazilet, ne bir esasa, ne de üstün tutulan bir tercihe, tercihe göre takdir edilmiş değildir. Bilakis bu üstünlük, bu üstün övgüyü onlar hak etmişlerdir. Şüphesiz ki onlar Allah'ın din uğrunda büyük fedakarlıklar göstermede, Allah'ın dini uğrunda büyük fedakarlık göstermede en ileri gidenlerdi. Ümmetin ıslahında, eğitiminde ve onlara nasihat etmede hiçbir gayreti esirgememişlerdi. Eğer daha sonraki asırlarda onların bu özellikleri görülmüşse... Şüphesiz onlar da aynı övgüye layıktırlar. Yani her kim onlar gibi bu din için gayreti gösterir, fedakarlıklarda bulunurlarsa, onlar da sahabeler gibi övülürler. Kurtubi Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Şüphesiz ki Allah Resulü'nün asrı sırf fazilet idi. Çünkü etrafındaki bir avuç insan, Kafirlerin çokluğu nedeniyle inançlarında garip kimselerydiler. Dinlerine bağlı bu uğurda gelen eziyet ve işkencelere karşı sabrederlerdi. Bu ümmetin son nesli dini dosdoğru yaşar, ona sımsıkı sarılır, şerrin, fasıklığın, kargaşanın, küçük ve büyük günahların ortaya çıkışına, bunların ortaya çıkmasında yegâne hakim Allah'a itaat üzere sabrederlerse aynı şekilde başlangıçta olduğu gibi onlar da garip kimseler durumuna düşeceklerdir. İşte o vakit bu neslin yaptığı çalışmalar sadece İslam için olmuş olur. Tıpkı bu ümmetin en başında o sahabe toplumunun mücadelesinin sırf İslam için olması gibi. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu dinin içinde doğduğu toplumca garip karşılandığı gibi günün birinde tekrar başladığı gibi garip karşılanacağını, tekrar bu hale geleceğini bildirmiştir. Dinlerini sadık kalıp, dini Allah Teala'nın muradına bağlı kalarak yaşayanları, bulundukları hal üzere direnenleri müjdelemiştir. Bu nedenlerle, bu sebeplerle onlar içerisinde, yaşadıkları toplum içerisinde garip durumuna düşmüşlerdir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste İslam garip başladı ve günün birinde tekrar başladığı gibi garip kalacaktır. Ne mutlu o gariplere buyuruyor. Günümüzde dinin garip olması demek yaşadığı son asırda dinin Nebi Aleyhisselatü Vesselam zamanında olduğu gibi batılın hakim unsur olduğu, sapık düşünce ve fikirlerin, uydurma sistem ve nazariyelerin tahakkümüne maruz kaldığı, cahiliyenin güçlenip hakimiyetini kurduğu ilk asrına dönmesi demektir. Fakat doğru akidenin taşıyıcısı ve buna davet edici makamda olanlar daima azınlığı teşkil etmiş, toplumdaki varlıkları daima ekseriyetçe ve sürü kalabalıklar tarafından rahatsızlık kaynağı olarak görülmüş ve kabul görmemişlerdir. Böyle bir durumda insanlarla dolup taşan her şehir, genel olarak her yer, daima ahlaken çöker ve Allah'ı anmaktan uzaklaşır. Yeryüzünde din ile hükmedenler azalır ve Rablerini unuturlar. En küçük bir yerde insanları aydınlatacak kamil bir insan aramak niyetiyle çıkıp, zor ve meşakkate katlanır da, Uzun süre yorulsan ve araştırsan dahi derde deva bir kimse bulamayacak kadar zor şartlarla karşılaşırsın. Biz bu garipliği yaşıyoruz. Yani e, tekfir konusunda da bakın cehaletin mazeret olmasında bu çok önemli bir etken. Bugün insanların doğruyu bulup yakalaması tevhidi güzel kavramış Kur'an ve sünnete hakim bir davetçi ile karşılaşmasına bağlıdır. İnsanlar bugün dini talep uğrunda bir yerlere müracaat ettiğinde bir takım bozukluklarla, akide de çeşitli alanlarda bozukluklarla karşılaşıyorlar. Dolayısıyla hakkı tespit oldukça güçtür. Kur'an-ı Kerim meallerine bakın. Mesela bir isim sıfat, Allah Azze ve Celle'nin isimlerini ve sıfatlarını doğru düzgün tercüme eden kaç tane meal var? Her mealde birisinin bir ayette doğru tercüme ettiğini diğeri başka bir ayette tevile gidiyor veya tevil edilmiş nakillerle tercüme ediyor. Kur'an-ı Kerim her insanın kullanımına açık, okumasına açık, ulaşımına açık bir halde olmasına rağmen bakın bu gibi mazeretler söz konusu. Bu sebeple burada... Bu mazeretleri olabildiğince biz dikkate almak zorundayız. Muhataplarımıza bu şekilde merhametli olmak zorundayız. Hakka ulaşmaları için, o insanların e, iyice uzaklaşması için değil de, Hakka ulaşmaları için gayret sarf etmek zorundayız. Peygamber aleyhissalatü vesselam'a, Az önce İmam Müslim'in rivayet ettiği hadisle ilgi olarak bu gariplerin kim olduğu sorulduğu zaman şu cevabı vermiştir. Halkı kötülüklere mağlup olmuş ve isyankarları itaat edenlerinden daha çok bir toplumun arasında kalan salih kişilerdir. İşte bu salih kişiler cehaletin ve azgınlığın karanlığında hidayetin meşallerini taşıyan Allah'ın kullarıdır. Dünyada insanları ıslah etmek ve ruhlarını terbiye etmek gibi önemli ve zor bir görevi üstlenmişlerdir. Batılın kabarmasından korkmazlar. Bilakis hakkı ortadan kalktığı zaman tekrar yerine koyup onun hakimiyetine kurmaya çalışırlar. Hatta onları peygamberlerin halifeleri diye adlandırsak hak ve doğruluğun sınırlarını aşmış olmayız. Zira onlar peygamberlerin üstlendikleri en büyük en önemli görevi üstlenmişlerdir. Yolunu kaybedenler, Nebiler ve peygamberler vasıtasıyla doğru yolu buldukları gibi, Bu gibi davetçiler vasıtasıyla da hakkı ve doğruyu bulurlar. Bu nedenle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, insanların şeriat ve sünnetten bozduklarını düzeltmeye çalışanlardır diye de vasf ediyor garipleri. Bu da Tirmizi'nin rivayetinde gelen bir ziyade. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözleriyle ifade, et, ifade etmek istediği bu salih kişiler, içinde yaşadıkları insanlar arasında yabancı, garip kimseler durumuna düşerler. Herkesçe garip karşılanır, düşünceleri hoş karşılanmaz, görüşleri yadırganır, hak onların sözlerini, davranışlarını, iyiliklerini ve ahlaklarını garip bulur. Yolları tektir. Bu yolda kendilerine arkadaşlık edecek. Dostları bile olmayabilir zaman zaman. Yalnız kalabilirler. Buna rağmen hayatlarının son anına kadar Allah'a güvenip dayanarak varacakları yere ulaşırlar. Allame İbnül Esir din garibi. Yani din konusunda garip olanlar e, hadisini açıklarken şunları söylüyor. İslam doğduğu asırda o gün Müslümanların azlığı nedeniyle Yanında hiçbir kimsesi olmayan, tek başına kalan garip bir kimse gibiydi. Yine garip doğduğu güne dönecek. Yani son zamanda Müslümanlar azalacak, hakiki Müslümanlar azalacak, garipler gibi olacaklar. Ne mutlu o gariplere. Yani İslam'ın doğuşunda yaşayan o garip Müslümanlar nasıl ki cenneti hak etmişler, sonunda onların durumuna düşen garip Müslümanlar da cennete girmeye hak kazanacaklardır. Bunların garipler diye tercih ve tahsis edilmeleri başlangıçta olduğu gibi sonuçta da inkarcıların eziyetlerine karşı sabretmeleri ve İslam'a bağlı kalmakta ısrar etmelerindendir. Bu garipler her zaman değişmez bir kural olarak İslami her çizgide yürüyenlerin karşılaştığı tüm meşakkat ve akibetlerle karşılaşırlar bazen eziyetlere hedef, bazen acı söz ve darbelere maruz kalırlar. Hayat saadeti ve gönül rahatlığından mahrum, yakınları bile kendilerine düşman, hatta dost ve arkadaşlarından uzak, yalnızlıkla karşı karşıya kalınca da önlerine mayın tarlaları çıkar. Huzur duyacağı yeryüzü kendisine dar gelir. Yaşadıkları vatanda garip, aileleri içerisinde yabancılar gibi yaşarlar. Çok defa da kahır, zulüm ve işkence çektirilerek varlıklarından ve yurtlarından çıkartılacak derecede hicrete zorlanırlar. Diğer bir hadiste gariplerin vasfı şöyle bildiriliyor. Kabilelerinden yani bulundukları toplumlardan koparılmak suretiyle yalnız kalanlardır. Bu hadiste geçen garipler ifadesi işte bu anlattığımız hususu e, açıklıyor Muhaddislerin açıklamalarına bakılırsa Garipler muhacirlerdir Bu kelime Tek başına doğru bir ifadeyle Gariplik, işkence ve zulüm Olarak ifade ediliyor Bu mefhum Tarihin derinliklerinden Bakıldığı zaman görülür ki Hak taraftarlarından ilk cemaatin üzerinde yürüdüğü yolu Mahrem yol şeklinde Tasavvur etmek mümkündür Bu mahrem yol başlangıçtakilerin çizdiği yol olmakla beraber, yani sahabelerin ortaya koyduğu yol olmakla beraber onların izni sürdüren son nesil yine aynı yolun kurbanlarıdır. Dini yaşayan insanların dini hayatı ihmal etmeleri, kafirlerin yuvarlandıkları batılın akıntısına kürek çekip fitne uçurumlarına düşmeleri, aynı şekilde dinin garip kaldığını ifade eder. Artık kafirin hakimiyet kurduğu bir ülkede hükümran olmalarını sağlayan tüm kurumlarıyla yerleştiği için fitnelere karşı müminin diretecek gücü iman kuvvetinden söz edilemez. İslam'a karşı İslam dışı hayatın kurumlaştığı böyle bir toplumda İslam ışığında toplumun sorunlarını çözecek o akide davet kadrosunu oluşturan alimlerin ilim öğrenip İslam'ı yaşama gayretini Güdenlerin sayısı oldukça azalır. Diğer bir ifadeyle çoğunlukla dine mensup olanlar kuvvetli dini, tefekkür ve e, salih amel sahipleri azınlığa düşerler. Böylece vahim bir tablo karşımıza çıkar. Sadık müminler, Allah'ın dini için çalışanlar, bu uğurda Allah'ın dini için cihad edenler bizzat kendilerine uyanlar içerisinde garip durumuna düşer. Fakat Allah ve Resulü Allah ve Resulünün tarafında yer alan böyle bir gariplik güzel ve mübarek bir garipliktir. Allah Resulü Aleyhissat Vesselam'ın gariplerin kimler olduğu sorusuna verdiği cevaplardan birisi şu: İnsanlar ahlaken çökünce iman ve ahlak üzere sebat edenlerdir. Diğer bir hadiste insanların sünnetimden, dinimden, sünnetimden yüz çevirdikleri, onların bozmuş oldukları şeyleri düzeltmeye çalışan, ıslah etmeye çalışan kimselerdir. Diğer rivayette, sünnetim yaşatanlar ve insanlara öğretenlerdir buyruluyor. İşte bizim tıpkı sahabelerin kendi asırlarında olumsuz, kendilerine karşı e eziyet içeren, Zulüm içeren baskılara karşı direndikleri şeyleri biz de dünyanın son zamanlarına doğru tekrar başlayacağı bu zamanlarda biz de aynı şekilde direnirsek, o ahlakta, onların ahlakı üzere, onların imanı üzere, onların akidesi üzere direnirsek Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte burada geçen müjdeleri veriyor bizlere. Yapmamız gereken şeyler başında işte bu iyiliği emretme kötülüğü yasaklama. Ama e, şu ifadelerden kesinlikle şu anlaşılmamalı. İşte biz kendimizi toplumdan böyle tecrit edilen bir e, vaziyete sokalım. Bazı e, mesela tebliğde gözetilmesi gereken bazı e, hususlar vardır. İnsan bunları hiç dikkate almaz. Ehemmin mühimme tercih edilmesi kaidesini ihlal eder, cüz'i bir takım meselelerle en önemli meselelerin anlatılmasını engelleyecek pozisyona getirir ve muhatabının alıcılarını kendisine karşı tamamen kapatır. Ondan sonra da işte ben garibim zaten. Bu demesi, Bunun böyle demesi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdelediği gariplerden olmasını getirmez o kimseye. Allah Resulü nereden başlamışsa oradan başlamak gerekir. Sahabeler nasıl bir davet ...politikası izlemişlerse... ...aynı şekilde hareket etmek gerekir. Onlar... ...insanlara... ...anlayacakları şekilde... ...hitap ediyorlardı. Bir Yahudi ile bile... ...mesela Yaz bin Himar el-Mücaşi'i... ...radiyallahu an, ...bir Yahudinin... ...kendisine... ...şarabın hükmünü sorması üzerine... ...aralarında şöyle bir... E, ...konuşma geçiyor... Yahudi buna diyor ki: Yaz bin Himar radıyallahu anh, şarap sizin dininizde harammış. Öyle mi diyor? Evet haramdır diyor. Haram kılmıştır diyor. Ama diyor, üzüm haram mı sizde? Hayır, haram değil. Peki ya su? Hayır, su da helaldir. Peki şarap dediğin suyla üzümün karışmasından ibaret. Siz şarabı nasıl haram kılıyorsunuz diyor. Yaz bin Himar radıyallahu anh Defol git başımdan kafir demiyor. Şu şekilde misal veriyor. Ben senin kafana toprak atsam ölür müsün? O da ölmem diyor. Su serpsem ölür müsün? Hayır ölmem diyor. Peki diyor ben toprakla suyu karıştırsam, bir müddet bekletsem, bunu bir tuğla yapsam, yani kerpiç yapsam. Ondan sonra senin kafana fırlatsam ölür müsün diyor. E ölürüm tabi diyor. İşte bu da onun gibi diyor. İşte sahabeler muhataplarına anlayacakları seviyeye inerek bu dini anlatmışlardır. Basit bir mesele olsa dahi. Muhatapları tarafından böyle dalga geçirilerek sorulmuş olsa dahi. Mesela Selman radıyallahu anh'ın kıssasını biliyorsunuz. Yahudilerden birisi yine. Dalga geçmek amacıyla sizin peygamberiniz e, tuvalet adabını bile öğretmiş öyle mi diyor. O da evet diyor. Hatta bize üç taştan azıyla istinca etmememizi de öğretti. Bunu dahi öğretti diyor. Yani e, hatları koparacak bir şekilde değil de karşıdaki muhatap ne kadar ahlaksız davranırsa davransın onun hidayetini umacak onun seviyesine inecek şekilde, anlamasını sağlayacak şekilde hareket etmişler. İşte e, Allah Resulü'nün övdüğü gariplerden olmak istiyorsak bizim bunların tamamını gözetmemiz gerekiyor. Yoksa mücerret manada toplumdan e, küsüşüp, bozuşup bir köşeye çekilmekle hasıl olmuyor bu gariplik. Şu vasıfların yani hadislerin diğer varyantlarında gelen, diğer rivayet yollarında gelen olan hepsini birleştirirsek bu zaten kendinden ortaya çıkar. Toplumla bu şekilde bağlarını koparan bir insan Allah Resulü'nün sünnetinden bozulanları ihya edebilir mi? Edemez çünkü alıcılar kapanmıştır. Tebliğin önü tıkanmıştır. Ama Allah Resulü sünnetimi yaşatanlar ve insanlara öğretenlerdir diyor. Bu vazifeyi üstlenmek gerekiyor. İmam Evzai Allah rahmet eylesin. Bu hadisle ilgili olarak şöyle diyor. İslam'a inananlar silinip gitmez. Fakat sünnete sarılanlar yavaş yavaş azalarak varlıkları yok olur. Hatta öyle bir zaman gelir ki bir ülkede ancak birkaç yerde sünneti yaşayan birkaç salih kişiye rastlanır. İşte bunlar garip kişilerdir. İbn-i el el de Allah rahmet eylesin. Gurbet kelimesini. Medarriyus Salik'in kitabında gurbet kelimesini e, açıklarken oldukça geniş izah etmiş. Kısaca şöyle diyor. İnsanlar arasında Müslümanlar gariptir. Müslümanlar arasında müminler gariptir. Müminler arasında ilim sahipleri gariptir. Bidat ehli ve nefislerinin arzularını kanun yapıp bu arzularına uyanlar içerisinde bunlardan ayrılıp sünnet yaşayanlar gariptir. Muhaliflerin işkence ve eziyetlerine sabrederek sünnetleri yaşamaya davet edenler bu sayılanların en çok garip olanlarıdır. Fakat bunlar Allah Teala'nın hakiki yakınlarıdır. Aslında onlar asla garip değillerdir. Onların gariplikleri ancak çoğunluk arasında görünüş itibariyledir. Allah Teala onlar hakkında şöyle buyurmuştur. Eğer yeryüzünde bulunan insanların Kafir yahut cahil ve arzularına uyanların çoğunluğuna uyarsan seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar tereddütten başka bir şeye uymazlar. Onlar yalan söylerler, yalan söyleyen adamlardan başka bir şey de değillerdir. En'am suresi 116. ayet. Bu ayette Vazfedilen insanların çoğu ifadesi Allah'tan, peygamberlerinden ve dininden uzak yaşayan gariplerdir. Onların garabeti, garipliği ayette işaret edilen tanınmış kişiler de olsalar vahşi ve ürkütücü bir garipliktir. Yalnız kalmak yani vahşet bizim Türkçedeki ifadeyle değil de vahşeti yalnızlık olarak anlamak gerekir. İbn-i Kayyım şöyle devam ediyor. Gariplik birkaç çeşittir. Halk arasında Allah dostları salih kişilerin ve peygamberlerinin sünnetine sarlan Alimlerin garipliği. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın övdüğü garipliktir. Bu gariplik bazen belli olmayan bir yerde, bazen belirsiz bir vakitte, bazen de bilinmeyen bir topluluk arasında olur. Fakat bu garipliğe erenler Allah'ın hakiki taraftarlarıdır. Allah'tan başkasına kesinlikle sığınmazlar. Nebisi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dan başkasına mensup olmazlar ve onun mesajından başkasına kulak vermezler. Gerçek İslam ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ile asabının anladığı İslam'dır bu. İlk çıkışına oranla bugün en şiddetli yalnızlığını yaşıyor. En şiddetli garipliğini yaşamaktadır. Her ne kadar görünen manzara ve izleriyle tanınacak şöhrette ise de hakiki Müslümanlık yani kitap ve sünnete temessük eden Müslümanlık cidden gariptir. Bunu İbni Kayyım kendi asrında söylüyor. Böyle bir İslami anlayışın taraftarları halk arasında en şiddetli yalnızlığı yaşayan gariplerdir. Öyleyse Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işaret ettiği tabileri ve başkanlıkları makam ve idare sahibi 72 fırka arasında bir tek fırka nasıl az ve garip olmaz? Öyle bir şey ki bu ümmet 73 fırka ayrılmış Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği gibi. Bunlardan hak üzere olan sadece bir tanesi. Bu fırkaların arkasından gitmek ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in arz ettiği İslam'a muhalefet olmaksızın mümkün olmaz. Yani bu, bu fırkalara mensup olanlar muhakkak Allah Resulü ve vesselama muhalefet eden kimselerdir. Çünkü Allah Resulü ve vesselamın getirdiği İslam'da onların arzu ve zevkleriyle temelde bir çatışma vardır. Çalışma ve faziletlerinin sonu demek olan bu yeni icat ve şüphelerle uzlaşmaları, uyum sağlamaları, istek ve maksatlarının gayeleri olan şehvetlerini terk etmeleri mümkün müdür? Zira her biri kendi görüşünü beğenmiş, ihtiraslarının kölesi olmuş ve arzularının peşinden sürüklenmiş böyle bir toplum arasında şeriatına uyma çizgisinde Allah'a bağlı kılan müminler nasıl garip olmazlar? Şöyle devam ediyor İbn-i İslam hakkındaki derin sezgisi, peygamberin sünnetini anlamadaki derin anlayışı, Kur'an-ı Kerim'i kavrayışından dolayı Allah Azze ve Celle'nin yaşattığı insan, özünü istila etmiş sınırsız arzular, uydurma ve sapıklıklardan kendisini koruduğu, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile asabın üzerinde bulunduğu dost doğru yoldan uzaklaştıranları, kendisine tanıttığı mümin, eğer arzu etsin, evet mümin her yönüyle açık seçik bir şekilde bu hayatı arzuluyorsa cahilleri ve bidat ehlinin etkisini kendi etkisi altına almaya alıştırsın. Onların kendisine karşı kendisi kendisini hiç yerine koymalarına yani onu e, hiç yerine koymalarına insanları kendisinden nefret ettirmelerine ve halkı kendisinden uzaklaştırabileceklerini hesaba katarak alışık ve hazırlıklı olmalı. Nasıl ki önceki kafir selefleri Önceki kafirleri Allah Resulüne ve onun izinde yürüyenlere karşı Her çeşit boykot ve hakaretleri yapmakta geri kalmadıysa Elbette daha sonraki asırlarda da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine temessük edenler Buna benzer olumsuzluklara, eziyetlere, sıkıntılara maruz kalacaklardır Fakat onları hakka çağırırken Saunup inandıkları şeyleri birden kötülemek, onların ayaklanmalarına, kendisi hakkında kötü niyet beslemelerine, tuzak kurup ileri gelenlerini ayaklandırıp aleyhine çevrilebileceklerini de hesaba katmaları gerekir. İşte akideleri bozuk bir toplum içinde dinini yaşayan böyle bir davetçi gariptir. Usulüne uygun namaz kılmamalarından dolayı usulüne göre namazını kılan kişi gariptir. Gidiş yolları bozuk ve sapık toplum içerisinde Hidayet yolu İslam çizgisinden yürüyen mümin gariptir. Hakka mensup olup hakkı savunduğundan dolayı batıla karşı çıkıp batıllara muhalefet eden Müslüman gariptir. Onlarla olan ilişkilerde bile gariptir. Zira mümin İslami ölçülerle ve onların arzularına muhalefet ederek onlara yaklaşır veya uzaklaşır. Tek kelimeyle mümin dünya ve ahiret hayatında daima gariptir. Hak'tan uzanacak sıcak bir dost ve yardımcı eli bulamaz. Cahiller arasında yaşayan bir alim, bidat ehli arasında kalan bir peygamber takipçisi, bidatlere ve sapık arzulara davet edenler arasında Allah'ın Resulüne çağıran bir davetçi gariptir. Şeriatın onayladığı her emrini yaşayıp emreden kimse gariptir. İli emreden toplum arasında münkere yani kötülüğe iyilik, iyiliğe kötülük gözüyle bakan şeytani bir toplumu bu sapık anlayışından vazgeçirmeye çalışan İslam davetçisi gariptir. İmni Kayyem el-Cevziye, Allah rahmet eylesin, Medarcus Salik'in kitabının 3. cildinde garipleri bu şekilde açıklıyor. Dinin garipliği ile ilgili olarak verilen bu bilgiler, onu olumsuz görenlerin iddialarının geçersiz olduğunu... Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yol göstericiliğinin ışığı altında onun eriştiği hidayet yolunda, İslam ümmetini saptırma eğilimlerinin boşa çıktığını açıkça ortaya koymuştur. Bu şartlar içerisinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine bağlı kalmaya ve onu her ne olursa olsun yaşatmaya çalışanlara ne mutlu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte müjdelediği gariplik budur. Fakat sünnetin Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının muayyen bir cephesi şeklinde anlaşılması da gözden e, uzak tutulmalı, tutulmamalıdır. Zira sünnet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün bir hayatıdır. Yani onun fiilleri, takrirleri, sözleri e, birer sünnettir. Sünneti sadece cımbızlama şeklinde ele almak değil bir bütün olarak ele almak gerekir diğer bir ifadeyle sünnet Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün yönleriyle davet ettiği iman ve amel nizamını temsil eder hem akidevi boyutunu iman boyutunu hem de ameli boyutunu ifade eder bir kimse bu nizamın tümünü kabullenip uymadığı müddetçe sünnete bağlı olduğunu asla iddia edemez onun getirdiği iman ilkelerine inanır, ona hiçbir şüphe isnat etmez. Arzu ve şehvetlerinin kirletmediği bir amel olarak da sünnetle amel eder. İbn-i Recebel Allah rahmet eylesin şöyle diyor. Hasan el Basri, Yunus bin Ubeyt, Sühyan es-Sevri, Fulayl bin İyaz gibi ulemanın dedikleri gibi kamil sünnet şüphe ve aşırı arzulardan uzak olan yoldur. Bugün elhamdülillah diğer fırkalara baktığınız zaman hatta kendilerini selefe nispet eden bazı fırkalar dahi var günümüzde. Fakat selefin yolundan ayrılan. Bunların içerisinde sünnete Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir sünnetini küçük görmeden her sünnetini sahiplenen gerek akide bakımından Gerekse ameli bakımdan bir misvak olsun, bir e, abdest alma şekli olsun, bir namaz kılma şekli olsun, bir namazdaki el hareketi olsun, basit bir parmak hareketi, insanlar tarafından basit görülen bir parmak hareketi olsun. Bunlar da direnenler ciddi manada kitaba ve sünnete doğrudan muhatap olanlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın e, sünnetlerini araştıran, onunla bildiği oranda amel etmeye çalışan insanlardır. Bunun dışında sadece iddia sahipleri vardır. Kitaba ve sünnete uyduğunu iddia eden. E, fakat bunların sadece bir kısmında uyan. Pek çoğunda terk eden. Ya akide boyutunda terk etmiş, ya amel boyutunda terk etmiş, ya ahlak boyutunda terk etmiş. Fakat sünnetlerin bir kısmına tutunmuş. Bununla kendisinin sünnet üzere olduğunu iddia eder. Yani her fırka sünnet üzere olduğunu iddia ediyor zaten bu fırkalar içerisinde. Fakat kısmi yaklaşanlar olmuş. Mesela bir şiaya baksanız onlar da e, en iyi kendilerinin sünneti yaşadıklarını iddia ederler. En doğru sünneti kendilerinin yaşadıklarını iddia ederler. Ama sahabelerin pek çoğunu tekfir ederler birkaç tanesi dışında. Sadece onlardan geleni kabul ederler. Bir başkası meseleyi sadece e, keşf olarak, ilham ehli olarak gördüğü şeyhlerinin onayından geçenleriyle alır. Bir başkası bir mezhebi mezhep edinir kendisine sadece o mesebin onayladığı sünnetleri kendisine sünnet edinir. Bir başka fırka kendine göre bir ölçü koyar o ölçüden geçenleri kendisine sünnet edinir. Ama ciddi manada ehli sünnet vel cemaat ve kıyamet gününe kadar da eksik olmayacak olan zaman zaman gariplik yaşayan zaman zaman insanların azınlığını oluşturan insanlar dahi olsalar Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ne akidedeki ne ameli boyuttaki ne ahlak boyutundaki sünnetlerini terk etmeyen bunlara temessük eden insanlardır. Yani bu, bu işte söze değil fiile kitap ve sünnete uymayı dildeki bir söze değil ameli olarak hayatlarına geçirmeleriyle ispatlayan insanlardır. El, sünnet ve yani garitler Kurtuluş Fırkası diğer tabirle. Evet. Burada bırakalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü la ilâhe ve estağfiruke ve etûb Soru sormak isteyen kardeşimiz varsa e, bu konu etrafında onları alabiliriz. An cümlemizden. Peki. Soru yok değil mi?